1061, numaralı konu, Hazreti Peygamberin, senin yanında başka, dışarıda başka şeyler hissediyoruz, diyen sahabilere bunun münafıklık olmadığını söylemeleri, evet, bir gün sahabiler Hz. Peygamber'e, ey Allah'ın Resulü, bizler senin yanında bir hal üzerinde, senden ayrıldığımızda ise daha başka bir hal üzerinde bulunuyoruz, bu durum münafıklık sayılmaz mı, diye sordular, Hazreti Peygamber, peki siz Allah Teala hususunda ne düşünüyorsunuz, dediler, onların, o gizli dedi, açıkta da bizim Rabbimizdir demeleri üzerine de o halde sizin bu durumunuz münafıklık olarak nitelendirilemez buyurdular.